Dün vakitleri gördük, e, vakitler dedik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cibril iki gün namaz kıldırıyordu. Emmeni Cibril buyurmuştu. O hadis-i şeriften alınıyordu. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Nisa suresinin 103. ayet kelimesiydi kerimesiydi. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Şimdi ise müstehab vakitleri göreceğiz. Müstehab vakitler hangi vakitlerde namaz kılmak, namazları o vakitlerde kılmak müstahap olur, daha fazla ecre, daha fazla sevaba nail olur kişi. Hanefi mezhebine göre sabah namazında isfar yapmak, yani böyle aydınlıkta namazı kılmak, namaz selam verdikten sonra sabahta sünnet olan 40 ila 60 ayet arasında okumak. Selam veriyorsunuz, adamın abdesi bozulsa, Abdest salacak gelecek 40 ila 60 ayet arası okuyacak, ondan sonra güneş batacak. Yani selamdan sonra güneşin batmasına kadar 20 dakika kadar bir zaman kalacak. Sabahı bu kadar tehir etmek, aydınlığa doğru kılmak, cemaat o saatte daha çok olur, daha çok gelir diye müstahap diyoruz. Ama delilimiz... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi ne buyuruyor? Esfiru subha fe innehu a'zamu lil ecri. Sabah namazını aydınlıkta kılın. İsfar yapın. Çünkü bu daha çok ecri müstahaktır buyuruyor. Daha çok ecri vardır. Peki o zaman metne bakın. Ve yustahabbul isfaru bil fecri. Orada fe var nedir? İmam Şafii buna muhalefet ediyor. İmam Şafii'ye göre nedir? Gales'te kılmak. Ayşe annemizin rivayeti. O diyor ki biz elbiselerimize büründüğümüz halde dışarıya çıkardık, tanınmazdık. Yani o karanlık vakitte, daha hava karanlıkken kılardık diyor. Peki bu hadisleri İmam Tahavi nasıl telif etmişti? Gales'te başlanır, isfarda biter demişti. Sabah namazında kıraat uzundur, uzundur, kişi galeste başlar, İsfarda bitirir. O halde vu istahabbul isfaru bil fecri. burada hadis esfiru bil fecri aldı. E, devamında fe innahu azamu lil ecri ya da diğer hadis-i şerif nevru bil fecri fe innahu azamu lil ecri. Ana nevru bil fecri demek sabah namazını isfarda kılın, aydınlıkta kılın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ki, wal ibradu bir zuhri fi's-sayfi ve takdimuha fi'ş-şitai wal ibradu nedir atıftır isfaratıdır yani u'stahabbu'l-isfaru sabahı aydınlıkta kılmak wal ibradu bir zuhri fi's-sayfi yaz gününde öğlen namazını serinlikte kılmak serin vakitte kılmak bu da müstehaptır ve takdimuha fi'ş-şitai kışın ise normal ezan okunduktan sonra kılmak müstahaptır. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ebridu biz zuhri. Ebridu biz zuhri." E, buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sabah namazında yani işte, öğle namazında ibrat yapın. Yani öğleyi serin vakitte kılın. Çünkü o serin vakitte kılın cemaat daha çok gelir sıcak olan yerde e, çok böyle güneş taziki varken e, o hararette özellikle sıcak memleketlerde rüzgar böyle fırının kapısı açılmış da yüzünüze geliyor gibi bu hali hissedersiniz. Namaza gelmekten zorlanırlar. Bu cihetle o vakitte kılmayın da ibrad yapın buyuruyor. Biraz serinlesin insanlar daha rahat cemaate gelsinler. Peki yine atıf ve ta'khiru nerya atıf? O yüstehabbul isfaru ve ta'hiru'l-asr ma lam şemsu yani güneş değişmeye başlamadan o ana kadar e, ikindi namazını tehir etme yani malem tataghayyari'ş-şemsu güneş değişmediği anın öncesine kadar neden tehir ediyorsunuz yani nasıl güneş değişiyor güneşin kursu var yuvarlağı var o yuvarlak bozulmayacak o yuvarlaktaki şekil, renk, desen bozulmayacak. O ana kadar ikindiyi tehir etmek. Yani Ebu Hanife Rahimullah'ın vaktinde kılmak, akşama şöyle iki saat kala ikindiyi kılmak müstehap. وَتَأْخِيرُ asri ma'lem لَمْ تَتَغَيَّرِ şemsu Peki burada ne diyor? Halid bin Hezza'dan rivayet ediyor. O da e, Ebu Kilabeden annahu kâl mejtamaa ashabu rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ala şeyin kahtimaaihim ala ta'hiril asri ve't-tebkiribil magrib vet bil, bil fecr. Allah Resulü aleyhisselam ashabu şu üç meselede olduğu gibi başka bir konuda icma ve ittifak etmediler, icmaet toplanmadılar. Nedir onlar? Bir ikindi namazını tehir etmek ve bil magrib Akşam namazını hemen ezandan sonra kılmak, ve tenviri bil fecri, sabah namazında isfar yapmak, ve tenviri bil fecri aydınlıkta kılmak. Peki ve tacilul nazri bi ve ta'hirul isha'i ila ma qabla thulusi Efendim yine tacil atıf nereye? O istahabul isfaru akşam namazında acele yapmak zaten yukarıda diyordu bir de aşağıdaki hadis-i şerife bakın لَا تَزَالُ اُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَهِ اِلَا اَن تَشْتَبِ كَنْ نُجُومُ Ebu Davut rivayet ediyor Ebu Davut'un rivayeti şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki ümmetim akşam namazını yıldızlar ortaya çıktığı zamana kadar tehir etmiyorlarsa o ana yıldızların ortaya çıkma anına kadar tehir etme, ez, etmediği müddetçe ümmetim hayır üzeredir. Yani ümmetin hayrı ne üzeredir? Akşam namazını tehir etmeme, e, yıldızların ortaya çıktığı ana kadar tehir etmeme. İlâ en teştebiken nücûm, yani lâ tezâl ummeti bi Malim yu'ahhiru'l-maghribe ila an tashtabika'n-nucum. Tashtabika ne demek? Tahtalita. en -nucumu. yani yıldızlar efendim ne yapıyorlar? Bağduha ba'dan birbirine karışıyorlar. Yani çok ortaya çıkıyor. Aslında karışmak demek bu kinaye. Neden kinayedir? Kinayetun ani'd-dalam. Yani karanlığın bastırmasından kinaye. Karanlık bastırınca Yıldızlar ortaya çıkar. Yıldızlar birbirine karışır. Yani karanlıktan kinaye. Efendim bu e, karanlık bastırdığı andan öncesinde e, akşam namazını kılarlar, akşamda acele ederlerse ümmetim hayır üzeredir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ve ta'khirul aşa ila ma kable leyli Efendimiz ne buyuruyor? Lâvla en eşukku alâ ümmetî leemertühum er ümmetime ağır olmayacağını, külfet getirmeyeceğini bilseydim yâs namazını üçte birin, gecenin üçte birine tehir etmelerini onlara emrederdim. Üçte birine tehir etmelerini onlara emrederdim. Vat'aqirul aisha ila makbule sulusil leili. Gecenin üçte birinin hemen önünde kılıyorsunuz. Hemen önünde yaslı namazını kılmak. Ama cemaat azalacaksa ne yapacaksınız? O zaman ezan okununca kılacaksın. Neden? Salatul cemaat tavsulu ala salat el ferd bi 27 derece bir hadisin akher bi, bi 25 derece yani bir rivayette 25 bir rivayette ise cemaatle kılınan namaz normal namaza göre 27 derece daha afta dolayısıyla gecenin 3'te birine tehir ediyoruz peki vata khiruha ila nisf el yarısına tehir etmek Mubahtır. E, ondan sonraya tehir etmek, gecenin yarısından sonraya tehir etmek ise nedir? Mekruhtur. Çünkü yukallilul cemaa, cemaati azaltır. İnsanlar o kadara dayanamazlar. Efendim, ve ustahbu fil vitri fil vitri ahiru'l Vitir namazında ise vitir namazını gecenin sonunda kılmak fi ve üstahabbu fil vitr akhiru gecenin sonunda kılmak. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Men khafa an Gecenin sonunda kalkmaktan endişe duyuyorsa falyutir evvelhu gecenin başında vitr namazını kılsın. Ama "Ve men tamaa an yakuma akhiral Gecenin sonunda kalkabileceğine dair bir umudu varsa adamın fel yutir ahirehu. Bu da gecenin sonunda kılsın fe inne salat-ı leyli ve zâlike afdal. Çünkü melekler o gecenin sonunda nöbet değişimi için gelirler e, fecir vaktinde. E, size de o an şahit olur melekler buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ve ustahabbu ta'hirul fajri ve zuhri ve magribi ve ta'jilul asri ve al-isha'i yevmel gaym yevmel gaym bulutlu gün bulutlu günde ne müstehab o ustahabbu ta'hirul fajri sabah namazını tehir ediyorsun neden efendimiz ne buyuruyordu esfiru bil fajri fe innehu Adamu lil ecri, isfar yapın. Biraz hava bulutluysa, yani acaba isfarda kılar mı, kılmaz mı diye tehir ediyor ki biraz aydınlık ortaya çıksın bunun için. Peki, duhurda yine tehir yapar. Neden öğle namazında tehir yapar? Çünkü belki öğlenin vakti girmemiştir, öğlenin vakti girsin diye. O vakitte hava bulutluysa tehir eder. Bir de ibrat işte var. Ee, efendim e, Wal Magribi akşam namazında da tehir eder. Acaba hava kararmış bulut var? Bu karar akşamın karartısı mı yoksa buluttan kaynaklanan mütevellit bir karartı? Bu zahir olmadığından dolayı akşam namazında bir parça tehir eder. O halde sabah. Öyle akşam namazını bulutlu günde hava karardığında tehir etmek müstehap. Atecilul ve asri ve'l-İşaa'i e, ikindi acele etmek neden? Kerahat vaktine girmesin diye. Yasıyı da acele etmek cemaat azalmasın diye müstehap.